ekonomi ekoloji hazırlayıplanlar Perin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, geçtiğimiz hafta e, Cuma gecesinden bu yana e, Türkiye'de olağanüstü günler yaşıyoruz. E, başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe girişimi e, ardından e, iktidarın, hükümetin e, tüm bu gelişmelere e, el koyması ve e, ardından aldığı bir dizi karar ve dün gece de e, e, alınmış olan o hal e, sürecinin e, meclise e, sunulmasıyla e, geldiğimiz noktada aşağı yukarı e, bir haftada epek heyecanlı, epek ilginç günler yaşadık. Tabii bununla ilgili pek çok değerlendirme, pek çok analiz yapmak mümkün. Fakat biz tabii bugün biraz daha programımızın iki başlığı var. Birisi ekoloji ise diğeri de ekonomi. Bugün aslında bu olağanüstü günler sebebiyle biraz daha ekonomi ayağına bakacağız. Bugün stüdyoda benim bir konuğum var, iktisatçı Ekonomist Mustafa Sönmez, hoş geldin Mustafa. Hoş ee, şimdi ben tabii dinleyicilerimiz de gelişmeleri mutlaka son derece yakından takip ediyordur. Ben çok kısaca söyledim ama bütün bunların, bütün bu gelişmelerin bize son bir haftadaki fotoğrafını çekmek gerekirse ne söylemek istersin? Evet, yani çok spotlar halinde. Konuşursak hükümetin bir süredir 2002'de iktidar olurken koalisyon ortağı olarak yanında bulunan Fethullah Gülen'le 10 yıllık bir izdivacın arkasından patlayan çatışması bir süredir devam ediyordu ve iktidar özellikle çeşitli devlet kurumlarına kurumlarında kadrolaşmış bu gülen fraksiyonunun kadrolarını temizleme çabası içindeydi yargıda yapıyordu bunu üniversitelerde yapıyordu iş dünyasında yapıyordu. Ee, ordu en önemli e, alandı ve buradan çok çekiniyordu. Burada nasıl bir örgütlenme olduğu ve ne yapacaklarını bilemiyordu. Hazırlıklar başlamıştı orduya dair. Ee, bazı davalar üstünden tutuklamalara bile gidildi. Ama esas e, ip e, Ağustos ayında yapılacak askeri şurada çekilecekti. Burada e, özellikle üst ürünler, Düzey e, rütbeli e, subayların emeklilikleri e, e, sağlanacak ve ardından da e, tutuklamalara gidilecekti. E, dolayısıyla bunu bilen e, ordu içerisindeki Gülen örgütlenmesi e, biraz e, aslında söylentilere göre 20 Temmuz'da başlattı. E, şey yaptığı, evet. planladığı darbeyi biraz öne, çekti, e, öne mesela, çekerek evet e, bir erken doğum e, yaptırdı ama bu erken doğum sırasında da e, çok ciddi iş kazaları olduğu ortaya çıktı. çıktı. Ve bunu tabii bir darbe e, oldu. Başarısız bir darbe oldu. E, ama Sonucuna bakarsanız AKP'nin işine yarayan bir darbe oldu. oldu. Evet. Ve bu darbe öyle yapılmaz bak böyle yapılır diye hemen AKP kendi darbesini başlattı. Hı hı. Hı hı. Fiili olarak hemen tutuklamalara gidilirken ardından da dün yapılan olağanüstü MGK'dan olağanüstü hal hal e, Yas durumuna geçildi e, ve şimdi o hal e, rejimi. Geçerli. Evet. Buranın e, o hal rejiminin en önemli e, özelliği e, yasama yetkisini parlamentodan alıyor. E, yüksek yargıda da anayasayı e, askıya alıyor. E, bu nasıl olacak? Kanun hükmünde kararnameler olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler yani kanunlar e, sadece hükümet tarafından e, yapılacak. Parlamento şekli olarak e, onaylayacak ve hiçbir şekilde anayasa mahkemesine de götüremeyecek bu anayasa uygun mu değil mi diye. Evet. Şimdi bu e, tamamen bir e, aslında e, e, diktatorial bir şey 3 e, aylık deniyor ama bunun 3 aylık e, süreler sürekli uzatılabilmesi mümkün bilmiş. Evet Evet Bu arada tabi e, aslında e, iktidarın zamana yayarak uygulamaya çalıştığı e, işte bir takım kanunların arkasından dolaşarak, Onları bir şekilde baypas etmeye çalıştığı bir takım işte kanunlar, uygulamalar, yürürlükte olan bir takım şeyler artık bu açık veya kapalı ajandalarını... Artık çok daha rahatlıkla uygulamaya geçireceği bir e, döneme herhalde işaret ediyor bu son e, yaşananlar. E, belki bu noktada biraz daha e, biz e, yani genel tablo bu şekilde ve e, artık herkese e, sabır e, ve e, sakinlik metanet ediliyoruz. Tabi bu süreci atlatabilmek e, konusunda. E, belki aslında tabi Türkiye'nin bu e, Avrupa Birliği'ne tam üyelik e, müzakere sürecinin e, başlamasıyla birlikte e, Türkiye'nin aldığı çok ciddi bir ekonomik anlamda ivme vardı. Hatırlıyoruz o yıllarda yurt dışında e, çok e, Türkiye'yi öven e, makaleler e, yayınlanıyordu. Gerçekten büyüme anlamında, e, sanayi üretim anlamında. Ve bir takım reformların hatta hayata geçirilmesi anlamında ekonomide pek çok iyileştirmeler yaşandı. Ama son belki bir 4-5 yıllık süreçte belki siyasetteki bir takım gelişmelerin de etkisiyle bir durgunluk, ne diyelim bir hantallaşma. Ee, ekonomide e, görülüyordu genel anlamda bundan sonraki sürece Yani bu e, en, en azından bu içinde bulunduğumuz e, süreçte ve sonrasında ekonomide neler beklemeliyiz evet. ee, ekonomide olabilecekleri tartışalım ben siyasi olarak e, bu tabi çerçeve e, imkanı çizdik. imkanı nasıl kullanacaklar ona dair e, Görüşümü ifade edeyim ve endişemi şey yapayım. Şimdi bu iktidarın kendisi yani Erdoğan'ın biliyorsunuz asli yöneldiği hedef başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi önünde bu Gülen cemaati çapaklardan engellerden biri iken diğeri de Kürt siyaseti HDP yönelik. Özellikle parlamentoda ve bildiğiniz gibi dokunulmazlıklarla ilgili düzenlemeyi geçirdiler. Şimdi bu dönemde benim beklentim bu ikinci engeli yani cemaat engelini açtıktan sonra Kürt engeli üstüne yürümesi ve HDP'ye ilişkin operasyonlarını gerçekleştirmesi. Bu endişe verici ve bir durum ama yani bu konjonktürde çok olası şeylerden birisi bu. Hı hı. Bunu yapıp arkasından belki bir erken seçime e, gidip e, özellikle sokağa döktüğü kitlelerin kitleleri de bir baskı unsuru olarak kullanarak e, erken seçimde istediği başkanlığa götürebilecek e, oy çoğunluğunu elde etmesi. Dolayısıyla çetin bir e, iç de barışçı olmayacak bir politik e, iklim, iklim, iklim ortam var. Şimdi ekonomik olarak da. Doğrusunu istersen bir kere bu o hali nasıl kullanacak işte bir dizi süren ve anayasal yasal ihlalleri olan mega projeler var 3. havalimanından tut Hı -hı. işte bilmem bir, bir dizi çet bekleyen çet engeline takılmış vesaire projeler bir kere bunların da çapak olarak gördüğü her şeyi burada bu elinde tuttuğu yasama imkanı sayesinde hızla aşma yoluna gidecek. Yine burada belki o çok tabii yani hı hı. bu cemaat operasyonunda iş dünyasında bileğini bükeceği başka bir şeyle birileri kaldıysa bunun imkanlarını hı hı. bulacak hı hı. ya da işte ekonominin karşı karşıya bulunduğu bir problem var şimdi sıkıntı var bu kendisini değerlendirme kuruluşlarının not indiriminde evet. açıkça gösterdi bir kere ne var bir bankalar banka sisteminde bir gevşeme oldu bankaların rasyoları bozuldu hı hı. bunda bu iflas ertelemesinin su istimal edilmesi önemli bir etken yanı sıra işte ekonomideki siyasetteki bu çalkantı dalgalanma tabii ki yabancıları ürküttü yabancılar geri çekildiler ya da Türk arasında olanlar dolara geçtiler doların fiyatı şu anda 3 lira 5 kuruş 6 kuruş civarında bu hiç istedikleri bir dolar fiyatı değil bunu aşağı çekmek üzere bir yandan işte bu mesela yasamada geçiremedikleri vergi barışı dedikleri hı hı. dışarıdan her tür kara para vesaire sermayenin girişine imkan tanıyan düzenlemeyi bir kere şimdi engelsiz olarak çıkarıp hemen bu paranın girişini sağlamaya gayret edebilirler. Bu girişle doların tekrar aşağı inişini temin etmeye çalışabilirler. Fakat yani böylesi ortamlarda gerçek yabancı sermaye Türkiye'den iyice soğur bir kere. Doğrudan yabancı sermaye zaten uzun zamandır gelmiyor. Çok düşük seyrediyordu zaten. Çok düşük zaten seyrediyor, son uzaklaşırlar. Portföy yatırımları da Biraz hem Türkiye'nin iklimi hem de dışarıda olan bitenle bağlantılı olarak geri çekilmeye başladı. Devam edebilir. Çünkü dışarıda da Amerika'nın bir faiz artırma ihtimali ortaya çıktı. Avrupa'da bir Brexit'in etkileri. etkileri azalmaya başladı. Bununla beraber çıkma niyeti olan hı hı. sermaye varsa bunlar Türkiye'den özellikle bu değerlendirme kuruluşlarının not indiriminden sonra... Çıkabilirler ama karşı etki olarak demin dediğim gibi vergi barışıyla bir e, kara para dahil olmak üzere her tür paranın girişine imkan sağlayarak e, dengelemeye gidebilirler. Onun için yani dolar fiyatı ne olur bu sürede e, diye soranlara iki yönlü bir e, dinamiğin işleyeceğini e, söylememiz gerekiyor. E, yani hep yükselir gibi bir beklenti yanlış olacağı gibi e, düşmez e, demek de e, e, ...yanlış olur. Hı hı hı. Buna göre durmak lazım. Ama bir kere bu olağanüstü... ...hal, vaziyet... ...hal ister istemez bütün... ...yatırımcıları bekle göre... ...sokar. Hala bekle gördüler ve bu... Hı hı. ...birdenbire insanlara... ...bir olumlu yatırım... ...iklimi falan sunmuyor. Hala endişeler var. Şimdi burada... ...işçi hakları... ...dahil olmak üzere bir dizi... ...kısıtlamaya gidileceği ortada... Bunlara mutlaka tepkiler olacaktır. Bu cemaat ya da darbecilere dönük operasyon diye bahanesiyle getirilen şeyin her türlü muhalefeti ezme icraatı mutlaka bir muhalefet partilerinden tepki görecektir. İşte yani CHP bir miting kararı aldı belki kitlesi biraz daha sivil itaatsizlik isteyecektir. Bunlar çok doğal ve beklenmesi gereken şeylerdir. Kürt siyasetine dönük eğer operasyonlar olursa mutlaka bir e, her tür e, tepki, reaksiyon olacaktır. E, bütün bunlar doğrusu bizi e, biraz daha e, bulanık, biraz daha gerilimli e, bir e, sezona doğru e, götürüyor. Yani gönül ki tabii bir mutabakat içinde Fransa örneği veriliyor. Yani Fransa olağanüstü hale giderken. Yaşadığı şeyler ortada ve onu bahane ederek hiçbir demokratik hak ve özgürlüğü ya da Askeri muhalefeti almadı. ezmeye evet. dönük bir şey içerisinde bulunmuyor. Burada tamamen yürütmeyi güçlendirmeye, yasama ve yargıyı askıya alan ve bunu neredeyse kurumlaştırmaya çalışan ve giderek Erdoğan'ın başkanlık... Hedefini kolaylaştırmaya yarayan bir icraattan endişe ediyoruz. Umarız yanılırız. Evet. Tabii bir de bunun aynı zamanda bir medya ayağı var. Bir takım listeler dolaşıyor. Yine aynı şekilde ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'de son yıllarda çok ciddi baskılar yaşanıyor. İçeride sanıyorum şu anda 44 civarında gazeteci bulunuyor. Dün Meydan Gazetesi'ne bir operasyon yapıldı. İki gazeteci Göze altında 34 tane gazetecinin basın kartı iptal edildi. Yani umalım ki gazetelere, medya kuruluşlarına bu yani bu göz gözaltına alma operasyonları dalga dalga medyaya da yansımasın ama tabi haber siteleri kapatıldı aşağı yukarı 30 civarında sanıyorum son dalgada erişime engeli var ve bir takım televizyonlara yine aynı şekilde gazeteler baskıları. ...durdurmak zorunda kaldı. Tabii bunların bir kısmı cemaat medyası olarak değerlendirebileceğimiz medya ama... ...yine burada da ifade özgürlüğüne yönelik çok ciddi saldırılar, baskılar var. Bu devam ederse yine yani hem medya açısından hem de halkın en temel haber alma hakkı açısından... ...çok ciddi herhalde hak illahleri... E, yaratılmış olacak. Maalesef yani bunun bunu da beklememiz lazım. Ee, şimdi e, darbecilerle işbirliği ya da darbenin uzantıları e, ...gerekçesi bahanesiyle bu dalga estiriliyor ama evet. çok farkındayız ki hem nalına hem mahına vuruluyor. Yani burada. E, tırnak içinde darbecilerle e, işbirliği içindeki gazetecilere operasyon yapıyorum derken aslında bütün basın özgürlüğünün üstüne gidildiği çok açık. E, bu bahanenin arkasına e, sığınarak bunu sürdüreceklerini beklememiz lazım. E, giderek her tür muhalefeti her tür muhalefeti e, darbecilerle işbirlikçiler yeniteleceklerinin e, işaretleri çok açık. Özellikle de sokağa dökmeye çalıştıkları kitlelere verdikleri mesajlar bu yönde. Bu çok tehlikeli. Çok. Bu, bu giderek sokak çatışmalarını bile tetikleyebilir ve bunun önünü almak hiç kolay olmayabilir. Dileyelim bu böyle bir şey içerisinde kalmazlar. Hukuk devleti içinde kalırlarsa ne âlâ ama bunu zorladıkları takdirde bu toplumun da çok doğal, meşru bir savunma çizgisine geleceğini unutmamak lazım. Yani ki bu haktır. Herkes toplantı gösteri yürüyüşü protesto hakkını, ifade özgürlüğünü, haber alma özgürlüğünü, basın özgürlüğünü sonuna kadar kullanacaktır. Yani o hal var diye bunlardan vazgeçmek söz konusu olamaz. O halin gerekçesi olarak bize ne sunulduysa orada kalmalarını bilmek lazım. Bunun dışına onlar çıktıkları takdirde halk da çok doğal meşru savunma reaksiyonunu gösterecektir. Sivil itaatsizliğini bence kullanmalıdır. Evet. Peki bir ara verelim. Aradan sonra gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Gelsin be. turn, made my day, when well, someone spoke, I listened, all of a sudden I had less and less to say. I tried it often. Still felt like I was being myself. This is a shame that someone else's song is totally, completely depended on. Who's gonna say? save my soul now I wonder if I live to grow old now getting high cause I feel so low Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında iktisatçı Mustafa Sönmez'le son gelişmeleri e, değerlendiriyoruz. Arada çaldığımız parça da Who's Save My Soul Now idi. Ee, şimdi genel anlamda siyasi ve ekonomik olarak e, bu son e, süreci değerlendirdik ama Belki biraz daha spesifik olarak konuşmak gerekirse e, Tabii biz bu programlarımızda çok sık e, gündeme alıyoruz Sen de yazılarında e, sık sık e, bu konularda e, yazıyorsun ve e, çalışmalarında var e, Bu e, özellikle mega projeler Enerji projeleri, büyük altyapı projeleri, e, bunlarla ilgili chat süreçleriyle ilgili çok büyük hak ihlalleri var. E, yargıda e, süreci devam eden pek çok e, proje var bu anlamda. Bunlarla ilgili neler beklemeliyiz acaba bu yeni süreçte? Ben e, bu e, olağanüstü hal e, döneminde ki 3 ay sürse bile bu süre içerisinde, Madem ki yasama tamamen bizim elimize geçti. Parlamento, e, Kadük, Mülga, hı hı. E, Anayasa Mahkemesi Mülga e, bu süre içerisinde. Hakim e, kalan ne iş varsa hepsini bence listelemişlerdir zaten. Hı. Yani nerede e, neye takılmışlarsa, hı hı. E, hangi konuda bir e, parlamento engeli varsa bence onun hemen... E, ...çaresine bakacaklar... ...ya da... ...ayak bağı olan yasa değişiklikleri ...hemen gidecekler... ...bunların çoğunun... ...tabii ki özellikle... ...kendilerine yakın sermaye gruplarına... ...verilmiş olan ya da... ...görevlendirdikleri... ...mega projeler olacağı çok açık... ...üçüncü havalimanından... ...tutsun, işte üçüncü... ...köprünün belki yolları... Hı -hı. ...yani sıra işte bu... ...Kanal İstanbul denen evet. ucube proje... Ee, onun dışında e, ben doğrusu finans ayağında da e, bazı niyetleri varsa bunu yapabileceklerine dair bir fırsat. Ne gibi ee, mesela? Vallahi öteden beri bu e, iş bankasıyla ilgili hmm. tasarrufları, niyetleri falan filan var. Yani e, top ayaklarına gelmişken orada kafalarında ne varsa e, bunu, bunu bunu 3 ay içerisinde kullanırlar mı? Kullanırlar. Hı hı. E, çünkü bir yandan da e, bu e, özellikle... Dış yatırımcının uzaklaşması ve doların kontrol edilmez hale gelmesi durumunda e, dengeleyici bazı şeyler e, düşünmek durumdalar. Ger gerçi buna bir kulp bulabilirler yani onu söyleyeyim. E, ama böyle e, bize şu anda çılgın gelebilen e, anormal gelebilen şeyleri <gülüyor> e, kafalarındaki niyetleri e, tam da bu dönemi fırsat bilerek yani olağanüstü dönemdir ve bu yapmamız mutlaka gerekiyordu diye yapabilirler ee, yine parlamentoya ve denetime takılmış bir takım özelleştirmeler varsa milli piyango ve benzeri türü şeyler bunları hemen gerçekleştirebilirler ee, iptal edilmiş lisanslar bu ee, şeyin Mehmet Cengiz'in Artvindeki projesine takıldıysa bütün bunlar birden bire çözülebilir önü açılabilir yani bütün bu ee, hukukla e, cebelleşen hukuka takılmış o kıt e, hukuk imkanlarına bile takılmış e, projelerini hemen e, hazır yasama elimize geçmişken diye yapacaklarını beklememiz gerekir. Evet. Ee, Dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öztasekin'in bir ben Twitter'da açıklamalarını gördüm. Bir toplantı gerçekleştirdik ve chat süreçlerinin bundan sonra daha hızlı ilerlemesiyle ilgili çalışmalarımız olacak dedi. Acaba buradan bu sinyali almalı mıyız? Demin senin bahsettiğin böyle kanun hükmünde kararnamelerle çet yani, süreçlerini evet, bunların hepsini Hı -hı. E, Ayak bağı ve işleri yavaşlatan e, gereksiz şeyler olarak e, görüyorlar. E, bunların hemen e, hakkından gelecek bir yasa çıkarıla. Çıkarıla hemen kanun. Hı -hı. Kanun hükmünde kararname. Ondan sonra bunları hemen e, üç ay içerisinde... E, ...işte şey midir, yasal mıdır? Yasaldır. Yani yasa çıkardık, yasası var deyip hızlandırabilirler. E, yani bu, bunların... E, iş, i̇ş yasalarında çok şey evet. e, yani burada kıdem tazminatı fonu niyetleri vardı mesela bunu hemen e, icra edebilirler ondan sonra ne bileyim e, işçi çıkarmayı kolaylaştıran e, bazı e, kolaylıkları işverenlere sağlayabilirler ama orada tabi biraz seçmeni ürkütmemek e, yeğe de dikkat ediyorlar yani orada bir seçmen kaybına uğramamak e, adına. Ee, yanı sıra e, vallahi ne bileyim işsizlik sigortası fonu orada duruyor. E, dünyanın parası var. Onu mesela e, hovardaca kullanmaya girişebilirler. E, e, daha önce kullandılar, kullandılar Mehmet Şimşek evet, karayollarına e, e, hiçbir, harcadık demişti. Hiç, hiçbir, evet, hiçbir, hiçbir, şimdi önce. hiçbir engel olmadan o, onu tekrar istedikleri gibi kullanmaya e, başlayabilirler. E, hazır imkan çıkmışken e, olmadık e, vergilerle karşılaşabiliriz ya da hmm. vergilerin... E, Bazılarının oranlarında taktiğe artışlar söz konusu olabilir. Hı hı, hı. E, hiç uyandırmadan bazı e, sosyal harcamaları e, kısmaya e, gidebilirler. E, dolayısıyla bütün bunları e, beklemek mümkün. mümkün. E, yani bunun tam fırsatı ayaklarına geldi. E, i̇şte bu üç ay içerisinde bunları sıkıştırırlar. E, eğer üç ay yetmesi e, arkasından bu işler olmadı. Hala tehdit bilmem ne altındayız deyip e, bunu devam ettirirler. Etmeleri mümkün. Evet peki. Ee, bu hafta süremizin sonuna geldik. Ee, bu hafta ekonomi ekolojinin konuğu ekonomist Mustafa Sönmezdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine teşekkür verdiği bilgiler ve değerlendirmeler için. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji.